697. konu Hazreti Ömer'in İbn Abbas'a danışması ve Saad bin Ebi vakkas'ın İbn Abbas hakkındaki sözleri. Hazreti Ömer ile Hazreti Osman bir mesele çıktığı zaman İbn Abbas'ı davet ederlerdi. O da Bedir ashabıyla beraber danışmanlık yapardı. İbn Abbas vefat edinceye kadar Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın dönemlerinde fetva vermiştir.